Bir başka ayette, Maide suresinin 35. ayette. Ya ey ve teo ileyhil vesilete ve Ey insanlar, Allah'tan korkun. Ona ulaşmaya, yakınlaşmaya vesile arayın. Yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz, ferah olasınız. Allah'tan korkun. Bu birinci şey. Zaten Allah'tan korkusu olmayan böyle bir yola girmez. Ama ne demek Allah'tan korku? İnsan korktuğundan kaçar. Öyle bir korku değil. Allah'ı her zaman söylüyor, kendinden kaçıracak bir korkuyla korkmayacaksınız. Tam aksine o korku kendini yakınlaştıracak bir korku olmalı. Yani bu korkudan amaç, onun sevgisini kaybetme korkusu. Yani insan çok sevdiği birisinin sevgisini kaybetmek istemez. Hiddetini, onun öfkesini kazanmak istemez, öyle değil mi? Sevdiği bir insanı kırmak istemez, gücendirmek istemez, ona karşı yanlış yapmak istemez. Yanlış yapmaktan korkar, gücendirmekten korkar. Silbisini kaybetmekten korkar. Bizim Allah'tan korkumuz böyle olmalı. Allah Celle Celal hangi dilden anlıyorsan o korkuyla sana cevap veriyor. Ayrı konu. Kimisini cennetle efendim tatif ediyor, müjdeliyor. Kimisini cehennemle tehdit ediyor. Fıtratta bu var. İnsanın fıtratında haf ve reca. Yani hem korku var hem de ümit, değil mi yaratılışında var. Dolayısıyla kimisinin Ümidi ağır basar, kimisin korkusu ağır basar. Ama bize tavsiye edilen hahf vereceği arasında olmaktır. Yani ne Allah'tan ümit kesecek kadar bir korku, ne de Allah merhametli bu şey ya nasıl olsa affeder deyip de böyle yer kendine fo her şeyi salih verecek. Affedersin her türlü halt işliğini de Allah merhamet ederse olmaz böyle bir şey. Öyle bir hadis var değil mi? Nasıldı o? He? La ilahe diye dilini gezdirecek bir <gülüyor> Bu hadis ümit verici bir hadis. Ama kastım başka bir hadisi. Hatırladın var mı? Elke yüsümen dani nefs hu ve amne lima bazı el mevti ve alazmen atba nefs ve hava ataman ala Allah kimse ahmak kimse ve akıllı kimse vasit Peygamberimiz. Elke yüsümen <donation> dani nefs hu ve amne ala Allah kimse. Ölmeden önce yani gelecekte hazırlığını yapar, hazırlığını yapar ona göre temkinli olur. Hesaba çekilmeden önce nefsine hesaba çekilir ve amelime bağlı olmamıftı. Ve aziz, aziz Ahmet kimse de, men etkane sava havha, Nefsin havasında teslim olur, tabi olur. Yani nefsine uyar. Mesela benler Allah emaniye, sonra da Allah affeden asası ya. Allah'ın yasakladıklarını pervasızca yapıyor helal dairesinden çıkıp haram dairesinde at koşturuyor. Ondan sonra diyor ki Allah bağışları affeder. Ahmaktır diyor bu Peygamber'in.